çalışmaları ne kadar hayat veriyor değil bugün biz dinimizi onların karış karış, arşın arşın hiç üşenmeden ta nerelere kadar gidip topladığı hadisleri okuyarak öğreniyoruz Allah onlardan razı olsun bakın onlar hiç isim yapmaya çalışmadılar Allah'ın izzet ve şerefinin hakim olması için çalıştılar. Hala isimleri hiç gölgesiz, tertemiz, böyle altın yazılarla, yani altın yazılarla yazılı mı? Yazılı değil Allah bizi de o hayırda kullandığı insanlardan eylesin. Kardeşlerim, ilim sabırdır. İlim sabırdır. İlim sabırdır. Sabır etmeyin, ilim edemezsin. Talebe de olamaz ilmin başı sabır olduğu gibi devamı da güzel ahlaktır sabırlan ahlak olmadım hayatta bir kişi ilim edemez kadın olsun erkek olsun ilim ve ahlak sabırlan ahlak hep birbirini takip eder Onun için Allah kendilerine merhamet etsin Allah kabirlerini cennet etsin İmam Bukhari olsun onun hocası olsun birçok alimin zikrettiği şöyle güzel bir söz vardır ilim meclislerini dolaştım kıldım talep ilim geride kaldı İlla edep illa edep derler evet ha bu sözler benim kendi nersime ha hiç kimse acaba biz edepsizlik mi yaptık? Bize mi söylüyor Hüseyin abi diye alınmasın. Bu sözler benim kendi nefsimdedir. Evet, başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. 837 Ubadedin Es-Samit'ten. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz namazda Fatiha suresini okumayan hiç kimsenin namazı yoktur buyurmuştur. Yani imamın arkasında da olsanız ferden de olsanız cemaatle namaz kılan bir insan imamın arkasında Fatiha'yı okumak mecburiyetinde. Fatiha okumayanın namazı yoktur. 838 Ebu Saib'den ve Selam Efendimiz kim içinde Fatiha okumadığı bir namaz kılarsa o namaz noksandır. Tamam değildir. Ben Ya Ebu Hureyre şüphesiz ki ben zaman zaman imamın arkasında olurum. Bunun üzerine Ebu Hureyre kolumu tutup bastırdı ve Ya Faris'ti. Fatiha'yı gizli oku diye cevap vermiştir. 839 Ebu Said'den Aleyhisselatü Vesselam farz veya diğer namazların her rekatında Fatiha'yı ve bir sureyi okumayanın hiçbir namazı yoktur. Buyurmuştur. Sesim net mi kardeşte? Cazırtı şu bu var mı? Bunu sormayı unuttum. Var mı bir müşkilat? Tamam. Allah razı olsun. 840 Ayşe annemizde ben Ali sallatü vesselamdan şöyle buyururken işittim. İçinde Fatiha okunmayan namaz noksandır. 841 Amr bin Shuayb'ın dedesinden yani Abdullah bin Amr'dan. Ali sallatü vesselam içinde Fatiha okunmayan her namaz noksandır. Her namaz noksandır buyurmuştur. 842 Ebu Darda'dan İmam okuduğu halde ben de okuyacağım mı demiş. Ebu derde bir adam her namazda okumak var mı diye aleyhissalatü vesselam'a sordu. Aleyhissalatü vesselam da evet her namazda Fatiha'yı okumak vardır buyurmuştur. İmam açıktan okusa siz içinizden siz imam içinden okuyorsa siz de içinizden okuyacaksınız. 841 Cabir bin Abdullah'tan biz imamın arkasında öğle ve ikindi namazlarının ilk iki rekatlarında Fatiha ve bir sure, son iki rekatında da Fatiha okurduk. 844 Semura bin Cündük'ten Aleyhisselatü, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den bellediğim iki sekte vardı. İmran bin Hüseyin bunu kabul etmedi. Bunun üzerine biz Medine'de bulunan Ubey bin Kaaba mektup yazarak durumu sorulduk. Ubeyde Aleyhisselatü Vesselam Sulamdan alınanı iyice hissettiğini yazılı olarak bize bildirdi. Kendisi imanı iki yerde sekte ettiğini ve Ali sallallahu aleyhi ve burada şunları, şunları okudu deyip bize yazmıştır. 845 yine aynı. 846 Ebu Hurey dedem. Ali sallallahu aleyhi ve sallam iman kendisine uyursun diye imam kılınmıştır. Bundan dolayı imam tekbir aldığı zaman siz de tekbir alın. Okuduğu zaman şusun. Veleddalim dediği zaman amin deyin. Rukiye gittiği zaman siz de rukiye gidin. Semallahu lumen dediği zaman siz Rabbena velekel hamd deyin. Secde ettiği zaman siz de secde edin. Oturarak namaz kıldığı zaman hepiniz oturarak namaz kılın buyurmuştur buradaki susundan kasıt imamın arkasından siz kıraat etmeyin. 847 Ebu Musa Aleyhisselatü Vesselam imam okuduğu zaman siz susun, imam oturduğu zaman herhangi birinizin ilk zikri teşevit olsun buyurmuştur. 848 İbni Ukeyme'den Aleyhisselatü Vesselam namazdan sonra Sizden herhangi bir kimse benimle beraber okudu mu diye sordu. Bir adam ben okudum dedi. Aleyhissalatü vesselam ben içimde bana ne oluyor ki Kur'an okumuşum da benimle münazaa ediliyor diyordum buyurdu. 849 İbn Ukeyyede Ali sallallahu aleyhi ve sellem bize namaz kıldırdı diyerek yukarıdaki hadisin aynısını söylemiştir. Sahabeler imam açıktan okuduğu zaman sukut ederlerdi. Zammu sure veya Fatihe açıktan okumazlardı. 850 Cabir'den Ali sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılan bir kimsenin imamı bulunursa imamın kıraati onun için kıraattır buyurulmuştur. 851 Ebu Hureyre'den Ali ve versinam okuyucu amin demek istediği zaman siz de amin deyin. Çünkü melekler amin derler. Her kim ki onun amin demesi meleklerin amin demesine denk gelir onun geçmiş günahı bağışlanmış olur. 852 yine aynı. Yani imam firatını açıktan okuduğunda Fatiha bittiğinde Allah diyor gök kapılarını açar. Ve o aminin kişilerin amin diyerek mescidi inlemesi meleklerin de aminle dek gelirse Allah onun günahlarını bağışlar diyor Allah bize merhamet etsin. Hatta bir hadis-i şerifte Yahudilerin diyor sizin iki şeyinize haset ettiği gibi hiçbir şeyinize haset etmez. Bunlardan birisi diyor aranızda yaydığınız selam öbürü de imamın arkasından amin diyerek mescidin inlenmesi diyor. Maalesef bugün hem Muhammed ümmetiyim deyip hem de namazlarında Fatiha'nın arkasında amin dediğin zaman bir mescitte ters ters bakıldığı gibi hatta çıkan mezheplerin arasında bile amin sesini söylemenin kerih olduğunu söylerler. Yani hoş olmayan. O kadar ileri gitmişler. Düşünün. Şeytan insanlarla o kadar oynamış ki Efendimiz Yahudiler haset ederdi. Bugünküler ne eder bilmiyorum. Hem de Muhammed ümmetiyim dedikleri halde. Hatta hiç unutmam bir gün Allah rahmet etsin Burhan diye bir kardeşim vardı yani şu asırda yaşayan bir sahabeyi görmek isteyen o adama baksa yeterliydi hakikaten Allah'ı seven Allah'a bağlı sünnete titizlikten uyan birisiydi bir gün beni abi gel dedi bir cuma için senden şuraya gidelim gittik bir camiye şeyh Duman diye birisi diyor herkese müşrik kafir derler kendileri tevhid ehli bunların tevhid ehli oldukları için Cuma'yı sadece kendi namazlarında kılarlar. Herifler şeyh Huslam olmuş. Camilerini kurmuş. Düzenlerini kurmuşlar. Oh paşa paşa yaşıyorlar. Şünneti hiç kabul etmezler. Kur'an onlara yeter. Öyle bir alçaklar topluluğu. Namaz kılarken tabi arkadaşlar da vardı amin diye sesler geldi namazın akabinde oradan bir tanesi aynen şunu dedi bakın hocam dedi burada dedi ne vardı ya yanımızda dedi siz fatiha okuyorsunuz eşek gibi anıranlar var dedi aynen bu ifade bakın böyle şey mi olurdu diye insanı korkutuyorlar dedi onlara namaz kıldıran bir ya tevhid ehli bir ya başka camide cuma kılınırsa Hoş olmadığını söyleyip imamları tekfir eden o adamların başındaki aynen şunu dedi. Allah kitabında sesini ne yükselt ne de alçat İkisinin arasında bir yol tut. Sesini yükseltmemesi lazım. Ben dedim ki hocam Allah'tan kork. Bak peygamber aleyhisselam demiyor mu? Evet. Yahudiler sizin iki şeyinize haset eder. Birisi... Fatiha'nın arkasında amin sözüyle mescidin inlemesi sen hiç mi Allah'tan korkmuyorsun? Bari bilmiyorsan bilmiyorum dedi adamın ağzından çıkana bak eşek gibi anırıyor diyordu hiç umursamadı bile ha, tabi sonradan öğrendik adam ne şefaati kabul ediyor nes nesi kabul ediyor ne miracı kabul ediyor ama bunun adı tevhid değil. bu adamın adı şeyh dumandır Evet. ne yazık ki hala insanlar gidip arkasında cuma namazı planır işte Muhammed ümmetiyim deyip de Allah Resulü ve Vesselam'ın bakın buradaki sözü Fatiha'nın arkasından amin sözü meleklerin aminiyle birleştirirse Allah sizleri mağfiret eder diyor. işte mağfiretten uzak kalmanın belasını yaptık oldukları takdikten görüyorsunuz. Yani bir kümmetin ihlali bir bidatın onun yerine geçmesi, hani hadis-i şerifte diyor ya, her bidat dalalet, her dalalette finnar yani ateştedir. Bidatı çıkarttıkları yetmiyor gibi hem hayırdan mahrum alıp hem de ateşe giriyorlar. Ve bunu da güya Allah adına yapıyorlar. Ama bu şeytan adınadır. Allah adına diye. 853 Ebu Hureyre'de halk amin demeyi terk etmişti. Halbuki Ali sallallahu aleyhi ve sellem Fatiha bittiği zaman birinci safların isteceği seste amindir ve mescit amin sesinin dalgalanıyordu. Aleykümselamlar. 854 Ali'den Ali sallallahu aleyhi ve dediği zaman amin dediğini İşittim. 855 yine aynı. 856 Ayşe annemizden. Aleyhissalatu vesselam Yahudiler sizin selamınızdan ve amin değişinizden dolayı size haset ettikleri kadar hiçbir şeyinizden haset etmezler. 857 İbn Abbas'tan Aleyhissalatu vesselam Yahudiler amin değişinizden dolayı size haset ettikleri kadar Hiçbir şeyden dolayı size haset etmezler. Bunun için çokça amin deyiniz buyurmuştur. 858 Abdullah bin Ömer'den Ben Aleyhisselatü Vesselam'ı namazda iftitaht tekbiri aldığı rüpüye gitti ve rüpüden mübarek başını kaldırdığı zaman her iki elini omuzlarının hizasına kadar kaldırırken gördüm. İki secde arasında ellerini kaldırmazdı. 859 Malik bin Hüveyris'ten, Aleyhisselatü Vesselam namaz için iftitah tekbiri aldığı zaman kulaklarının yakınına kadar ellerini kaldırırdı. Rukiye gittiği zaman aynı şeyi yapar ve Rukiye'den başını kaldırdığı zaman onun gibi yapardı. 860 Ebu Hureydeden: Aleyhissalatü Vesselam'ın namazda iftah tekbiri aldığı zaman, rüküye gittiği zaman ve secde etmek üzere rüküden kalktığı zaman ellerini omuzları hizasına kadar kaldırdığını gördü. 861 bir Umeyil bin Habib'den Aleyhissalatü Vesselam faz namazda her tekbirlen beraber ellerini kaldırırdı buyurmuştur. 862 Muhammed bin Amr bin Ata'dan ben Ebu Hümeyt Es Saidi'den işittim. Kendisi Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabının 10 zatı arasındaydı. 10 sahabeden biri de Ebu Katade bin Ribdi'di. Ebu Hümeyt onlara orada bulunan sahabeye ben Aleyhisselatü Vesselam'ın namaz kılışınızı hepinizden daha iyi bilirim deyip Aleyhisselatü Vesselam namaza durmak istediği zaman dimdik doğrulur ellerini omuzları hizasına kadar kaldırır. Allahu Ekber der. Rüfiye vermek istediğinde ellerini omuzları hizasına kadar kaldırır. Semallahu lümen hamide dediği zaman ellerini kaldırır. Sonra tam doğrulur. İki rekattan üçüncü rekata kalktığı zaman tekbir alır ve iftitah tekbirini aldığı zaman yaptığı gibi ellerini omuzlarının hizasına kadar kaldırır. 863 yine aynı. 864 Ali'den Ali sallallahu aleyhi ve sellem namaza kalktığı zaman tekbir getirirdi ve ellerini omuzlarının hizasına varıncaya kadar kaldırırdı. Rükuya gittiğinde kaldırır. Rükudan başını kaldırdığında kaldırır. 2 rekatten 3 rekata kalktığı zaman bunun niyetini yapardı. 865 Abdullah bin Abbas'tan Ali sallallahu aleyhi ve sellem her Tekbir getirişinde ellerini omuzları hizasına kadar kaldırırdı. 866 enes'ten yine aynı. 867 yine aynı. 868 yine aynı. 868 yine aynı. 869 870 aynı. Yani Ali ve vesselam efendimiz namaza başlarken tekbir aldığında nasıl ellerini e, göğsünün üzerine doğru kaldırırsa her rükünde her rükün arasında yani her Allahu Ekber dediğinde ellerini omuzları hizasına kadar kaldırırdı. 871 Ali bin Şeyban'dan ve Vesselam'a gönderilen heyetten kendisi şöyle demiştir. Biz yola çıktık nihayet Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına vardık. Ona beyat ettik. Ve arkasında namaz kıldık. Aleyhisselatü Vesselam namazını düzgün kılmaya yani ruku ve secdede belini düzgün tutmayan bir adama kulaktan yana göz ucuyla baktı. Aleyhisselatü Vesselam namazı bitirince ey Müslümanlar cemaati, ruku ve secdede belini düzgün tutmayanın namazı yoktur buyurdu sesim net mi? Arada bir benim, benim kapanıp açılıyordu. 872 Vavisa bin Mabed'den ben ve vesselam'ı namaz kılarken gördüm. Ruka ettiği zaman belini öyle düzgün tutuyordu ki eğer üzerine su dökülmüş olsaydı orada kalacaktı. La ilahe illallah. 873 Musab bin Saattan ben babamın yanında Ruku ettim de tatbik ettim. Her iki elimin parmaklarını birleştirerek ellerimi iki diz kapağımın arasına koyup diz kapaklarımı birleştirdim. Babam elime vurdu ve biz böyle yapardık deyip sonra ellerimizi diz kapaklarımızın üzerine kaldırmakla emrolunduk dedi. Allah razı olsun. 874 Ayşe annemizden Aleyhisselatü Vesselam Ruku ederdi de ellerini diz kapakları üzerine koyardı kazılarını yanlarından uzaklaştırıldı. Ee, buradaki hadis şöyle kardeşler. Daha önce İslam'ın ilk başlarında namaz farz olduğunda kişi rukiye gitmek istediğinde iki elini böyle sırt e, çevirerek avuçlarını hayalarının içine getirerek yani e, uyluklarını kenarına getirir. Öyle eğilirdi. Daha sonra eller diz kapaklarının üzerine konmayla emredildi. Ve şimdi hala böyle devam eder. 875 sallallahu aleyhi ve Vesselam Efendimiz semallahu lümen hamide dediği zaman cemaat Rabbena velekel hamd derdi. 876 yine aynı. Yani imam semallahu lümen hamide dediğinde cemaatta de, Rabbena velekel hamd derdi. 877, 878 yine aynı. 879 Ebu Cüheyfe'den Ali sallallahu aleyhi ve namazdayken onun yanından nasiplerden bahsedildi. Bir adam falanın nasibi atlardadır dedi. Bir başkası filaninki Devdedir dedi. Filaninki de koyundadır denildi. Bir başkası da. Filaninki de kölelerdedir. Bunun üzerine Ali sallallahu aleyhi ve namazını kılıp son vekatın rukundan başını kaldırınca Rabbana velikel hamd sözü 880 Meymün annemizden Ali sallallahu aleyhi ve sallam secdi ettiği zaman kollarını yanlarından uzaklaştırdı öyle ki bir kuzu holların arasından geçmek isteseydi geçebilirdi. 881 Abdullah bin Ubeydullah bin Ahram el-Huzai'den ben Nemire'nin dağlarından ve tepelerinden oldukça uzak bir düzdüğünde babamın beraberindeydim. Yakınımızdan bir süvari kafilesi geçti ve yolun kenarında develerini çökerttiler. Bunun üzerine babam bana sen hayvanların yanında kal ta ki ben şu topluluğun yanına vararak onlarla görüşüp durumlarını sorayım dedi ve çıkıp gitti. Ben de vardım yani yaklaştım baktım ki aleyhissalatü vesselam orada. Namaza durdular ben de namazda hazır bulunarak onlarla beraber namaz kıldım. Ali Aleyhissalatü vesselamın her secde edişinde ben onun koltuk altlarının beyazlıklarına kadar baktım. 882 Vahid bin Hucr'dan Ben Ali Salat Veslan'ın secdeye giderken ellerinden önce dizlerini yere koyduğunu ve secdeden kalktığı zaman dizlerden önce ellerini yerden kaldırdığını gördüm. Bu adet sahih değildir. Amel edilmez. 883 Abdullah bin Abbas'tan Ali Salat Veslan ben 7 kemik üzerinde secde etmekle emrolundum buyurmuştur. 884 İbn Abbas'tan Aleyhissalatü Vesselam ben yedi ağza üzerine secde etmekle emrolundum ve secdeye giderken saç ve elbiseyi toplamamakla emrolundum buyurmuştur. 885 Abbas bin Abdülmuttalip'ten Aleyhissalatü Vesselam kul secde ettiği zaman onunla beraber yedi uzuv secde eder yüzü el avuçları, diz kapakları ve ayakları. Bu farziyetindendir. Bazıları secdeye gittiğinde gözlüğü oldu mu, kafa yukarıda bazıların da ayakları ta havalarda gider. Geliyor, geliyor. 886 Ah Ahmer'den Aleyhisselatü Vesselam secde ettiği zaman ellerini yanlarından çok uzaklaştırdığından dolayı biz ona gerçekten çok acıyorduk buyurmuştur. 887 yine aynı. 888 Huzeyfe bin Yeman'dan Yok. Ali sallallahu aleyhi sallam gittiği zaman üç defa Subhan Rabbi Azim ve secdeye gittiği zaman üç defa Subhan Rabbi ala denir derdi. 889 Ayşe annemizden Ali sallallahu aleyhi sallam secdesinde Hanike Allahümme ve Bihamdike Allahümmafiilme zikrini çok söyleyerek secde ederdi. 890 Abdullah ibn Masud'tan Elissalatü vesselam. Biriniz rukuya gittiği zaman rukusunda 3 defa Subhan rabbiyel azim desin. Çünkü böyle yaptığı zaman rukusu tamamlanmış olur. Ve biriniz secde ettiği zaman secdesinde 3 defa Subhan rabbiyel alâ desin. Çünkü bunu yaptığı zaman secdesini tamamlamış olur. Evet. 891 Cabir'den ve Vesselam birine secde ettiği zaman itidal etsin ve köpeğin yayılması gibi kollarını yere yayılması 892 Enes'ten yine aynı yani 893 Ayşe annemizde ve Vesselam başını rüküden kaldırdığı zaman İyice doğrulup ayakta durmadıkça secdeye gitmezdi. Ve secde edip başını kaldırdığı zaman iyice doğrulup oturmadıkça ikinci secdeye gitmezdi. Oturduğu zaman sol ayağını iftiraş ederdi. Yani döşerdi. Yani sol ayak yatar, sağ ayak dikilir teşebbühteyken birinciden. 894 Ali'den Aleyhisselatü Vesselam iki secde arasında İK oturuşuyla oturma buyurmuştur. Fadis zayıftır, amel edilmez. 895 Ali'den Aleyhisselatü Vesselam, ya Ali köpeğin ika denilen oturuşu gibi ika oturuşuyla oturma. Yani iki ayağını dikme. 896 Enes'ten Aleyhisselatü Vesselam sen başını secdeden kaldırdığın zaman köpeğin ika ettiği gibi ika etme sağrılarını ayakların arasına al ve ayaklarının üst kısmını yere yapıştır buyurmuştur. Kardeşlerim namazda iftiraş oturu sol ayağı yatırıp sol kalçayı üzerine koyup sağ ayağı dikmedir. Teberlik oturuşu ise sağ ayağı dikerek sol kalçayı yere yerleştirip sol aya sağ ayağın altından sağ tarafa çıkarmadır. Selam oturuşları tevellüktür. Birinci oturuşsa normal oturuştur. 897 Huzeyfe'den Aleyhisselatü Vesselam iki secde arasındaki oturuşta Rabbena ufirli, Rabbena ufirli Ey Rabbim bana mağfiret eyle Ey Rabbim bana mağfiret eyle diye dua ederdi. 898 İbn Abbas'tan, Ali Silahî ve gece namazında iki secde arasında oturuşunda Rabbena Rabbanawfille diye dua ederdi. 899 Abdullah bin Mesuttan, biz Ali Silahî ve Selam'la beraber namaz kıldığımız zaman, teşvik için oturduğumuzda, tahiyatı bize öğretirdi yani ithiyadi. 900 Abdullah İbn Abbas'tan Ali aleyh sallallahu aleyhi ve bize Kur'an'dan sure öğrettiği gibi teşehhütü öğretildi ve teşehhütü bize okuldu. 901 Ebû Musa el eşariden Ali sallallahu aleyhi ve bize hitabede bulundu ve bize yolumuzu beyan etti bize namazımızı öğretti ve bu arada buyurdu ki namaz kıldığınız zaman biriniz teşebbüt için oturduğunda ilk sözü şu olsun deyip iddehiyyatiyi okuyup öğretmiştir. 902 Cabir'den yine aynı Aleyhisselatü Vesselam bize Kur'an'dan bir sure öğretir gibi teşebbütü öğretmiştir. 903 Ebu Said El-Hudri'den biz ya Resulullah sana edilen bu selam lafzı bildik. Salat lafzı nasıldır diye sorduk. O bize şöyle deyiniz diyerek Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ala Muhammed kema salleyte ala İbrahim'e ve ala ala İbrahim inneki hamidin mecid. Dualarını bize öğretti. Fahrikten birbette. 904 Abdurrahman bin Ebu Leyla'dan. Saad bin Uzle bana rastlayarak şöyle dedi: Sana bir hediye vereyim mi? Ali sallallahu aleyhi ve bir defasında yanımıza çıka geldi. Biz kendisine ya Resulullah sana selam etmeyi bilmiş olduk. Sana nasıl salat getirelim diye sordu. O da şöyle diyiniz diyerek salile Bari'yi okudu. 905 Ebu Humeit es-Said Sahabeler Ali sallallahu aleyhi ve ya Resulullah sana salavat getirmekle emrolunduk. Sana nasıl salavat getireceğiz diye sordular. O da buyurdu ki şöyle deyiniz diyerek saldı ve bari Evet 906 yine aynı. 927 Amr bin Rabia'dan Ali sallallahu benim üzerine salavat getiren hiçbir Müslüman yoktur ki üzerime salavat getirdiği surece melekleri onun üzerine salavat getirmesin ona dua ve istiğfar etmesin artık kul şu salavatı az getirsin veya çok getirsin 908 İbn-i Abbas'dan ve Vesselam buyurdu ki bana salavat getirmeyi unutan terk eden kişi cennet yolunu terk etmiştir buyurdu özelden yazı yazmazsanız sevinirim. 909 Ebu Hureyre'den ve Vesselam biriniz son teşebbütü bitirince dört şeyden Allah'a sığınsın. Cehennem azabında, kabir azabında, hayat ile ölüm fitnesinde ve mesih olan deccalı fitnesinde. 910 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam bir adamı namazda oturduğunda ne diyorsun diye sordu adam ben teşeğütü okuyorum sonra Allah'tan cennet isterim ve ateşten ona sığınırım ama vallahi ben ne senin gümüldemenin ne de Muaz'ın gümüldemesini bilirim dedim bunun üzerine aleyhissalatü vesselam biz onun çevresinde gümüldeniriz buyurmuştur evet. yani gümüldeme eee ses tonu yan taraftakini duyulmayacak şekilde konuşma malasına geliyor. Ee, kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam teşeğüdü okuduktan sonra dört şeyden Allah'a sığınmadan selamı ver, vermezdi. Yani Allahümme azabikem kabri bin mesihidekçal gibi habir azabından, cehennem azabından, Mesehiddetçalın fitnesinde, hayatın ve ölümün fitnesinden Allah'a sığınırdı. Bunlar okunmadan selam verilmez. 911 Numaîr el Huzayde, ben Ali sallallahu aleyhi ve sallamı namazda, teşevit içinde oturduğunda, sağ elini sağ uyluğu üzerine koymuş iken ve şahadet parmağı ile işaret ederken, Gördüm. Yani tahiyatta teşeğüt okunurken sol el uyluğun üzerinde hareketsiz durur, sağ ise orta parmakla baş parmak birleştirilir, şahadet önde durur ve o parmak aşağı iner kalkar ve gözle onu takip eder. Teşeğüt de aleyhissalatü vesselamın hareketi bu. Bundan sonraki gelecek hadisler hep aynı muhtelaldır. 912 Vahir bin Hucur'dan ben Aleyhisselatü Vesselam'ı sağ elinin baş ve orta parmaklarını halka etmişken ve bu parmaklardan sonra gelen şehadet parmağını kaldırıp onunla dua ederken gördüm demiştir. 913 Abdullah bin Ömer'den yine aynı 914 Abdullah bin Mesud'dan Aleyhissalatü Vesselam namazdan çıkarken yanağının beyazlığını görünceye kadar sağına ve soluna başını döndürüp Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diyerek selam verirdi. Yani sağda solada kafayı Aleyhissalatü Vesselam tam çevirirdi. 915 saat bin Ebu Vakkas'tan Aleyhissalatü Vesselam namazdan çıkarken sağına ve soluna selam verirdi. 916 Ammar bin Yasir'den ve vesselam namazdan çıkarken yanağının beyazlığı görününceye kadar sağına ve soluna başını döndürüp Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diyerek selam verir. 917 Ebu Musa Eleşari'den Ali Cemel olayı günü bize namaz kıldırdı. Onunla bize Ali Sünnat ve Selam'ın namaz kılışını hatırlattı. Artık biz ya o sallallahu aleyhi ve sellemin namazını unutmuş oluyoruz ya da terk etmiş oluyoruz. Çünkü Ali namazdan çıkarken sağına, soluna da selam verirdi. 918 Sehir bin Saattan Ali Sünnat ve namazdan çıkarken önüne bir defa selam verdi. Bunun senedinde Abdülmuhayymin diye birisi var ve bu hadis münkerdir. 919 Ayşe annemizde Aleyhisselatü Vesselam namazdan çıkarken önüne bir defa selam verdi. 920 Selama bin Ekfa'dan, ben Ali Aleyhisselatü Vesselam'ı namaz kılarken gördüm namazdan çıkarken bir defa selam verdi. Bu da zayıftır. 921 Semura bin Cen Ali sallatü vesselam imam selam verdiği zaman onun selamını alınız. 922 Semure Cündük'ten Ali sallatü vesselam imamlarımıza selam etmemizi ve birbirimizden selamlaşmamızı bize emretti. 923 Seban'dan Ali sallatü vesselam hiçbir kul imamlık yapıp cemaati ortak etmeksizin namazda yalnız kendi nefsine dua etmesin. Şayet böyle yaparsa cemaate ihanet etmiş olur. 924 Ayşe annemizden Ali sallallahu aleyhi ve sellem namaz bitiminde selam verince Allahümme ente's ve men kes selam tebarekte yazıl ve cenanına ikram diyecek kadar otururdu. Allah'ım sen selamsın. Selam da ancak sendendir. Hayır ve iyiliğin pek çoktur. Ey azamet ve ihsan sahibi derdi. 925 Ümmü Selameden Ali Selametü Vesselam sabahın, sabahın farzını kılıp selam verdikten sonra şu dua'yı okurdu: Allah'ın ben senden yararlı ilim, güzel rızık ve mahkul amel dilerim demiştir. Amin ya Rabbi. 926 Abdullah bin Amr'dan geliyor Ali ve Vesselam. İki şey vardır ki bunlara devam eden her Müslüman ve her cennete gider. Bunlar kolay şeylerdir. Bunlarla amel edenlerse azdır. Birincisi, Müslüman kişi her namazdan sonra on defa tesbih eder, on defa tekbir getirir ve on defa hamdeder. eder. Ben aleyhissalatü vesselamın bu zikirlerin sayısını mübarek el kavnakları ile Zapt ederken, hesaplarken gördüm demiştir. Sonra devam ederek işte bunlar dillen söylemesi itibariyle 150 cümledir. Mizan'da ise 1500 cümledir. İkincisi ise şudur. Müslüman kişi yatağına girdiği zaman yüz defa tesbih, hamd ve tekbir okur. İşte bunlar da dillen söylemesi bakımından 100 cümledir. Lakin mizanda bin cümledir. Şu halde hanginiz günde 2500 kötülük işler? Sahabeler Ya Resulullah müslüman adam nasıl bunlara devam etmesin ki dediler. ve Vesselam Herhangi biriniz namazdayken şeytan ona gelerek falan şeyi şunu hatırla der. Ta ki kul gafletle namazda çıkıp gitsin ve herhangi biriniz yatağında uzanmışken şeytan onun yanına varır ve kişi uyuyuncaya kadar şeytan durmadan onu uyutmaya çalışır ve bu zikirden alıkoyar demiştir. 927 Ebu Zertab Aleyhisselatü Vesselam birisi gelip ya Resulullah zenginler sevapları aldı götürdü bizim yaptığımız her şeyi yapıyorlar. Bir de mallarını Allah yolunda harcıyorlar halbuki elimizden infak gelmiyor aleyhissalatü vesselam bana ben size öyle bir şey bildireyim ki onu yaptığınız zaman fazilet bakımından sizi geçenlere yetişirsiniz ve fazilet bakımından sizden sonra gelenler size yetişemezler o da şudur her namazdan sonra Allah'a 33, 33 ve 34 defa hamdı, tesbih ve tekbir getirirsiniz buyurmuştur evet bu da namazımızın akadinde yapılan tesbihat 928 Sevban'dan Aleyhisselatü Vesselam namazdan çıktığı zaman 3 defa istiğfar ederdi ve sonra Allahümden tesselam ve mümkesselam tebarek teyze zelcelal ve likran derdi 929 Hülkbin adiden Ali sallatü vesselam bize imamlık etti, namazı kıldırdı. Namazdan sonra sağ tarafında da, sol tarafında da dönüp giderdi. 930 Abdullah bin Mesud'dan Herhangi biriniz namazdan çıkarken sağ tarafına dönmek mecburiyetinde olduğuna itikat ederek bu yüzden nefsinde şeytana bir hisse ayırmaya kalkışmasın. Çünkü Ali sallatü vesselam dönüşlerinde ekseri solu da kullanır, sağda yuvarlarda giriştir. Yani namaz bitince iki yönden de kalkıp gitmiştir. 931 ve 32 yine aynı. 933 Enes'ten ve vesselam akşam yemeği konduğu ve namaz için ikamet edildiği zaman siz önce yemeği yiyin. 934 yine aynı namazdan yemek aynı ana mi önce yemeği giyin buyurmuştur. 935 yine aynı. 936 Ebu Melih'ten ben yağışlı bir gece cemaatle namaz kılmak için evden çıktım. Sonra namazdan dönünce evin kapısını açtırmak istedim. Babam Ustam Ebu Umeyir kim o dedi? Ben değil mi dedim. Babam vallahi iyi bilirim ki Kubey diye günü biz Ali sallat ve selamla beraberdik. Ayak altlarını ıslatmayan bir yağmur yağdı. Bunun üzerine Ali sallat ve selamın nezrini namazınızı olduğunuz yerlerde kılın diye ilan ettirdi. Yani yağışlı olduğunda cemaate gitmeyebilirsiniz. 937 Abdullah bin Ömer'den Yağışlı gecede veya rüzgarlı soğuk gecede Aleyhisselatü Vesselam'ın müezzini olduğunuz yerlerde sabah namazını kılın diye ilan ederdi. 938 yine aynı. 939 yine aynı. 940 Musa bin Talha'nın babasından yani Talha bin Ubeydullah'tan biz namaza dururduk. Bu esnada Hayvanlar da önümüzden geçerdi. Bu durum Aleyhisselatü Vesselam'a anlatıldı. Bunun üzerine o, birinizin önünde semerin arka kaşı gibi bir şey olsun. Artık önünden geçen ona zarar vermez, diyor. Yani namaza durulduğunda sütle konulmasını emretmiştir. 941, Abdullah bin Ömer'den ve Vesselam için seferde bir harbe çıkarılırdı. O namaz kılmak istediği zaman harbeyi yere dikerek ona doğru namaz kılardı. 942, Ayşe annemizden ve Vesselam'ın bir hasırı vardı. Gündüz yere serilir, Aleyhisselatü Vesselam geceleyinde o hasırı hücre gibi yaparak ona doğru namaz kılardı. 943 Ebu Hureyre'de ve Vesselam biriniz namaza durmak istediği zaman duvar gibi bir şeye doğru dursun. Eğer bulamazsa yere bir asa diksin. Şayet bunu da bulamazsa bir çizgi çizsin. Artık önünden geçen şeyler ona zarar vermez buyurmuştur. 944 Düşür bin Said'den namaz kılan önünden geçmenin hükmünü sormam için beni Zeyd bin Halid Halid'in yanına gönderdiler. Ben de gidip sordum. Bunun üzerine, bunun üzerine Zeyd Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle buyurduğunu bana haber verdi. Kişinin kırk zaman yerinde beklemesi zahmeti namaz kılmanın önünden geçmesi günahından onun için daha hayırlıdır. Kırk, kırk, kırk yıl mı, kırk ay mı, kırk sabah mı, kırk saat mi olduğunu hatırlamıyorum. Buyurdu. 945 Büşür Bin Said'den, Zeyd bin Halid'in kendisini Ebu Cüheym el Ensari'ye yanına göndererek namaza duran şahsın önünden geçen adamın girdiği günah hakkında Aleyhisselatü Vesselam'dan ne işittin diye sormuş. Ebu Cüheym de ben Aleyhisselatü Vesselam'dan şöyle buyurduğunu işittim demiş. Sizden birisi din kardeşi namaz kılarken onun önünden geçmesi sebebiyle kendisi için ne kadar günah bulunduğunu bilseydi şüphesiz kırk zaman beklemesi zahmeti kendisinin geçmesinden dolayı yüklendiği günahtan daha hayırlı olurdu. 40 yılını, 40 ayını, 40 gününü bilmedim. Onu unuttum demiştir. Bu da gösteriyor ki namaz kılan önünden geçmek büyük günahlardan. Evet. Klandı şütre koyup şütre'nin arkasında devam edecek. 946 yine aynı. 947 Abdullah İbni Abbas'tan ve Vesselam Arefe'de namaz kıldırıyordu. O esnada ben de El fadıl bin Abbas'la bir dişi merkebe binmiş oradan oraya gelerek safın bir kısmının önünden geçtikten sonra merkepten inerek safa girdik. Bu da imamın sutresi. Cemaatın sutresidir. Safın arkasından önünden geçmek isteyen geçebilir. İmamın önünden geçmek yasaktır. 948 Ümmü Seleme'den Aleyhisselatü Vesselam Ümmü Seleme'nin odasında namaz kılıyordu. Abdullah bin Ömer bin Ebu Seleme onun önünden geçmek istedi. Aleyhisselatü Vesselam eliyle işaret etti. Çocuk da geri döndü. Biraz sonra Zeynep binti Ümmü Seleme onun önünden geçmek istedi. Aleyhisselatü Vesselam eliyle şöylece işaret etti. Buna rağmen Zeynep onun önünden geçti. Ali sallallahu ve namazı bitirince kadınlar muhalefet etmekte ve isyan uçunda erkeklere galiptirler buyurdu. 949 Abdullah bin Abbas'tan Ali sallallahu ve sellem namaz kılan önünden siyah köpek ve hayızlı kadın geçerse namazı keser buyurmuştur. 950 Ebu Kuleyle'den Ali sallallahu ve sellem Namaz kılanın önünden kadın, köpek ve merkep geçerse namazı keser buyurmuştur. 951 Abdullah bin Mügaffer'den yine aynı. 952 Ebu Zer'den Aleyhisselatü Vesselam namaza duran adamın önünden semerin arka kaşı kadar bir şey bulunmadığı zaman onun önünden geçen kadın, merkep ve siyah köpek namazını keser buyurmuştur. Ben neden siyah köpek diye bu sorduğumda, senin sorduğunu ben de sordum. Siyah köpek şeytandır buyurmuştur. <gülüyor> 953 Hasan el-Üren'de, namaz kılan önünden geçmekte namazı kesen şeyler Abdullah bin Abbas'ın yanında anlatıldı. Köpek, merkep ve kadın zikredildi. Bunun üzerine İbn Abbas, oğla hakkında ne dersiniz? ve Vesselam bir gün imam olarak namaz kılıyordu. Bir oğlak giderek onun önünden geçmeye çalıştı. Aleyhisselatü Vesselam geçmesine mane olmak için ondan önce kıble tarafına gitti. Geçiş yerini daralttı, dedi. Bu da gösteriyor ki şütre namazda fazlardandır. İhmal edilmemesi gerekir. Şütre konmadan önünden geçen bazı şeyler namazı keser. Şimdi gelecek hadise biraz daha bu meseleyi açıklıyor. 954. Ebu Sa'id el-Hudayden. Ali silat ve silam, sizden birisi namaza durmak istediğinde bir sütreye doğru durup namaz kılsın, sütreye yakın dursun ve önünden hiçbir kimseyi geçirmesin. Eğer bir kimse buna rağmen girerek geçmeye çalışırsa onunla mukatele etsin, onu şiddetle defetsin çünkü o ancak bir şeytandır. duyurulmuştur. Yani, namazda birisi önünüzden geçmek istediğinizde sağ eliyle onun göğsüne doğru itersiniz. Hala geçmek isterse onu dövün diyor. Çünkü o bir şeytandır diyor. 955 yine aynı. Evet. Bir gün camide namaz kılarken, cuma günü, birisi geldi, önünden geçiyordu adamın göğsüne doğru şöyle eline dokanınca adam o kadar korktu ki o kadar korktu ki neredeyse ben namazı bozacaktım. Hiç görmemiş. Tabii böyle bir uygulama yok adam. Depedip gidiyor milletin de. 956 Ayşe Aneniz'de Aleyhisselatü Vesselam geceleri namaz kılardı. Ben de kendisiyle kıble arasında cenaze gibi aykırı uzanmış bulunurdum. 957 Ümmü Seleme'den onun yatağının Aleyhisselatü Vesselam'ın secde ettiği yerin hizasında olduğunu söylemiştir. 958 Memnun annemizden Aleyhisselatü Vesselam namaz kılardı. Ben de onun hizasında bulunurdum. Secde ettiği zaman çok defa elbisesi bana dokanırdı. Yani şükür olarak bir canlı insan kullanılabilir. Sesim geliyor mu? 959 Abdullah bin Abbas'tan ve Vesselam konuşan ve uyuyan kimsenin arkasında namaz kılmayı yasaklamıştır. 960 Ebu Hureyre'den ve Vesselam imamdan önce ruku ve secde etmememizi bize öğretildi. Ve imam tekbir aldığı zaman siz de tekbir alın ve secde ettiği zaman siz de secde ediniz buyurdu. Allah razı olsun. 961 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam başını imamdan önce kaldıran kişi Allah'ın onun başını eşek başına çevirmesinden korkmaz mı? buyurmuştur. Yani cemaattan namaz kılındığında bütün rükünler imamdan son olacak. İmamdan önce hareket eden başını eşek başını dönmesinden korkmaz mı? buyurmuştur. 962 Ebu Musa'dan Aleyhissalatü Vesselam Ben hakikaten yaşlandım. Onun için ben rüku ettiği zaman siz de rüku edin. Ben secde ettiğim zaman siz de secde edin. Benden önce ne ruku ne de secde etmeye gidene rastlamayayım buyurmuştur. 963 Yine aynı. İmam başını kaldırmadan hiç kimse kaldırmasın. İmamdan önce hiç kimse gitmesin buyurulmuştur. 964 Ebu Hureyre'den, Ali sallallahu aleyhi henüz namazdan çıkmamış iken kişinin çokça alnını mesdetmesi cefanın bir çeşididir buyurmuştur. 965 Ali'den, Ali sallallahu aleyhi ya Ali sen namazdayken parmaklarını çıplatma buyurmuştur. 966 Ebu Hureyre'den, Ali sallallahu aleyhi İşinin namazda ağzını bir şeyle örtmesini yasaklamıştır. 967 Ka'ab bin Ali Aleyhisselatü Vesselam, bir adamı namazda ellerinin parmaklarını birbirinin arasına geçirmiş olduğu halde gördü de onun parmaklarını birbirinden ayırdı. 968 Ebu Hureyde'den Aleyhisselatü Vesselam biriniz esneyeceği zaman elini ağzının üstüne koysun ve ha diyerek bağırmasın. Çünkü şeytan onun bağırmasından dolayı güler, buyurmuştur. 969 adiden Ali Selatü vesselam namazdayken tükürme, sümkürme, hayız haline girme ve uyuklama şeytandandır, buyurmuştur. 970 Abdullah bin Amr'dan Ali Selatü vesselam üç kişi vardır ki hiçbir namazı makbul değildir. Bir kavim imamlığından hoşlanmadığı halde onlara imamlık eden adam. Namaza hep arkasından yani vakit kaçırdıktan sonra gelen adam ve azat edilmiş olan şahsi köle olarak kullanan adam. 971 Abdullah bin Abbas'tan Ali sallallahu aleyhi ve selam, "3 kişi var ki namazları başlarında bir karış yükselmez. Bir kavim imamlığından hoşlanmadığı halde onlara imamlık eden adam, Kocası kendisine kızgın olduğu halde geceliyen kadın ve birbirine duran iki kardeş. Hadis sahih değildir. 972 Ebu Musa ile işaret edip Ali Sena iki kişi ve yukarısı fazlası bir cemaattır buyurmuştur. Yani tek kişi tektir. İki kişi cemaattır buyurmuştur. 973 Abdullah bin Abbas'tan ben bir gece teyzem Memune'nin yanındaydım. ve Vesselam bir sure yattıktan sonra kalkıp gece namazını kılmaya başladı. Ben de onun sol tarafında namaza durdum. Bunun üzerine o benim elimden tutup sağ tarafına çekerek durdurdu. Yani namazda cemaatle kılındığında imamın soluna durulmaz sağına durulur. 975 Enes'ten Ali S.A. akrabasından bir kadını ve bana namaz kıldırdı. Namaza durulacağı zaman beni sağ tarafında durdurdu. Kadın da bizim arkamızda namaza durdu. Yani cemaat 3 kişi biri kadınsa 2 erkek önde yan yana aynı hizada durur. Kadın da onların arkasında durur. 976 Ebu Mesud el Ensari'den namaza durduğumuzda safın düzgünlüğünü bilmek için aleyhissalatü vesselam omuzlarımızı ellerdi ve saflarda karışık durmayın ki kalplerinizde karma karışık olmasın sizden en akıllı olanlar namazda bana yakın dursun sonra akıllılık bakımından onlara yakın olanlar dursun daha sonra oldukça onlara yakın olanlar dursun buyurdu yani ilk safta e, alim olanların durmasını işaret ediyor 977 Enes'ten Aleyhisselatü Vesselam muhacirlerin ve ensarların namaz hükümlerini kendilerinden almaları için namazda zatına yakın durmalarından hoşlanırdı. 978 Ebu Said'ten Aleyhisselatü Vesselam ashabında bir gerileme ön safta durmaktan kaçınma gördü ve onlara ileri geliniz ve bana uyunuz. Sizden sonrakiler de size uysunlar. Ön saftan geri durmaya devam eden bir kavmi nihayet Allah geriletir buyurmuştur. 979 Malik bin Al-Huviris'ten ben arkadaşlarımla beraber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına vardık. Geri dönmek istediğimiz zaman o bize namaz vakti olunca ezan okuyun, karnet getirin ve yavaşça büyük olanı size namaz kıldırsın buyurdu. 980 Ebu Ali Aleyhissalatü Vesselam Allah'ın kitabını en çok bilen kişi kavmine imamlık eder. Eğer onların Kur'an bilgisi eşit ise hicreti en eski olan imamlık etsin. Şayet hicretleri de beraber ise büyük olanı ona imamlık etsin. Evinde ve hükmü altındaki yerdeki adama imamlık edilmesin. Oturması için evinde kendisine tahsis edilmiş olan Yerinde de oturulmasın. Ancak onun izni olursa o da müstesna buyurmuştur. 981 Ebu Hazım'da Sehil bin saat Es-Sail'i kavminin gençlerine namaz kıldırmak için öne geçirdi. Kendisine İslamiyet'te yüce bir kıdemin bulunduğu halde sen niçin böyle yapıyorsun? Kendin namaz kıldırmıyorsun da onları geçiliyorsun dendiğinde ben ve vesselam'a şöyle buyururken işittim. İmam, zamin, kefildir. Eğer namazı iyi kıldırırsa, sevap hem ondadır hem cemaattadır. Şayet fena kıldırırsa vebali onadır. Yani cemaatta değildir. 982 haraşah kardeşi Selamet bintil Hur'den ben aleyhissalatü vesselam'da şöyle işittim. İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelecek ki ayakta bir saat bekleyecekler de onlara namaz kıldıracak bir imam bulamayacaklar 983 Ebu Ali el Hedami'den bir vapurla yolculuğa çıktım vapurda Ukbe bin Amr el Cüheni vardı farz namazlardan birinin vakti oldu biz Ukbe'nin bize namaz kıldırmasını istedik ve şüphesiz imamlık hepimizden fazla senin hakkındır sen Aleyhisselatü Vesselam'ın sohbetiyle müşerref olmuş bir sahabesin dedik. Ama o bundan imtina etti. Ben Ali Aleyhisselatü Vesselam'dan şöyle buyururken işittim. Kim insanlara namaz kıldırır da eksiksiz kıldırırsa namazın sevabı hem onadır hem cemaatadır. Cemaat Ve kim şu namazdan bir şey eksiltirse vebal onun üzerinedir. Cemaatın üzerine değildir buyurdu. 984 Ebu Mesud'den aleyhissalatü vesselam birisi gelerek ya Resulullah ben falanca imam yüzünden sabah namazında bile bile cemaatten geri kalıyorum. Çünkü o çok uzatıyor dedi. Aleyhissalatü vesselam ey insanlar içinizden bazı kimseler cemaatı nefret ettirecek. Hanginiz cemaata namaz kıldırırsa hafif kıldırsın. Çünkü onların içinde zayıf olanı, yaşlı olanı ve iş güç sahibi olanı var buyurmuştur 985 ve a.s. namazı kısa ve tam olarak kıldırırdı 986 Cabir'den Muaz arkadaşlarına yatsı namazını kıldırırdı namazı bir hayli uzattı bu sebeple cemaattan bir adam ayrıldı ve namazı yalnız kıldı Muaz'a durum bildirilince Muaz o münafıktır dedi. Adama bu söz ulaşınca zoruna gitti ve Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna giderek Muaz'ı şikayet etti. Muaz Muaz'ı ve Vesselam çağırdı. Ya Muaz sen fettan mı olmak istiyorsun? Fitne mi çıkarmak istiyorsun? Halka namaz kıldırdığın zaman Şems, Ala, Ley, alak sureleriyle kıldır buyurdu. Muaz Bakara suresini okumuş. O adam da e, deve sulayan ve işi ağır olan bir adammış. 987 Osman bin Ebul Aslan beni taife vali olarak gönderdiği zaman bana yaptığı son tavsiye ve emir şuydu. Ya Osman namazı hafif kıldır ve halkın hepsini işlerindeki en zayıf adama göre hesapla çünkü şüphesiz onların içinde büyük küçük hasta evi uzak ve iş güç sahibi olanlar vardır buyurmuştur 988 Osman bin Ebu Naslan a.s.m'in bana en son buyurduğu emir sen bir kavga namaz kıldırdığın zaman namazı hafif kıl, kıldır buyurmuştur 989 Enes'ten Aleyhisselatü Vesselam çok defa ben namaza girerim ve uzatmak isterim de bir çocuğun ağladığını duyunca ağlaması nedeniyle anasının üzüntüsünü bildirdiğim için kıraatını hafif ettim buyurmuştur. 990 yine aynı 991 yine aynı 992, Cabir'den Ali sallâhü ve sîlâh, Melekler Rabları katında saf oldukları gibi, için sizler de saf olmuyorsunuz, Cabir? Biz Melekler Rabları katında nasıl saf oluyorlar dediğimizde, Ali sallâhü və Melekler ön safları tamamlarlar, doldururlar ve safta boşluk bırakmayacak şekilde birbirlerine sımsıkı yapışırlar buyurdu. 993 Enes'ten Aleyhisselatü Vesselam namazda saflarınızı düzgün tutun. Çünkü safları düzeltmek namazın güzelliğinden bir parçadır. Duyulmuştur. 994 Numan Bin Beşir'den Aleyhisselatü Vesselam namaz safını mızrak veya ok ağacı gibi kırıncıya kadar düzeltirdi. Ve saflarınızı düzeltin Yoksa şüphesiz Allah yüzlerinizi birbirine muhalif kılacaktır buyurdu. Allah kalplerimizi bileksin. 995 Ayşe annemizde. Aleyhisselatü vesselam şüphesiz namazda safları dolduranlara Allah rahmet eyler. Melekler dua ederek günahlarının bağışlanmasını dilerler. Kim saftaki bir boşluğu doldurursa bu davranışından dolayı Allah onu bir derece yükseltir buyurmuştur 996 İrbat bin Sariye'de a.s. ön saftaki cemaat için üç defa, ikinci saftakiler için bir defa istiğfar ederdi 997 Beradan Aleyhisselatü Vesselam şüphesiz Allah ve melekleri ilk saftakilere salat ederler buyurmuştur. 998 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam eğer ilk safta bulunan hayır ve bereketi bilseydiniz bu safta yer alabilmek için Kur'a atmak zorunda kalırdınız buyurdu. 999 Abdurrahman bin Avf'dan Aleyhisselatü Vesselam şüphesiz Allah ve melekleri İlk safta duranlara salat eder buyurmuştur Binnoğlu rivayet Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam kadınların saflarının en hayırlısı en gerideki saffıdır sevabı en az olanı da en öndeki saffıdır erkeklerin saflarının en hayırlısı en öndeki saffıdır sevabı en az olanı da en gerideki saffıdır bir yine aynı 12 Kur'an'ın Ali Sina't ve Sallam hayattayken sütunlar arasında saf olmaktan men edilirdik ve sütunlardan cidden kovulurduk. Yani iki direk arasında namaz kılınmaz. Evet. Kardeşler, benim başıma hakikaten ciddi bir ağrı girdi. Yarım saattir biraz geçer diye devam ettim ama hakikaten zorluyor. Ben biraz bırakıp dinlenirsem hoş olur. Allah gününüzü mübarek etsin. Ben biraz dinleneyim inşallah. Buyurun selamünaleyküm. Allah'a düşmanlık ve tuyan meydana gelir. Allah Azze ve Celle Bakara Suresi 256. ayetinde şöyle buyuruyor. Kim tagutu inkar eder ve Allah'a iman ederse